Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haz Hüseyin ve Kerbela olayı. Haz Hüseyin İzikam'ımızı biliyorsunuz torunu Halis-i Mazretleri'nin. Hastali Hazifatı evlenince beş tane çocuğu oldu Hazifatı'nın hastalığının. İlk olan Hazreti Hasan'dir. Biz genelde Hasan deriz önünde, Türkçe'de Hasan deriz. Aslı Hasan, Sine'de böyle Hasan'dir. İkinci oğlu Hüseyin. Üçü oğlu Muhsin. Muhsin'in öldüğü için o pek bilmiyor. Adı geçmiyor. İki de kızı vardı. Hazreti Efendimizin, Fatma anamızdan. ...Zeynep ve Ümmü Gülsüm. Beş çocuğu. Sabah karşı doğdu Hasen Hüseyin'de o. karşı doğdu. Zeynep Aleyhisselam Hazretleri... ...namazı kıldı. Evine gitti. Adını koydu Hüseyin'in. Hüseyin. Hüseyin, Hasen'in isim tezkiri. Yani... ...küçük küçük anlamına geliyor. Küçük küçük anlamına geliyor. Gökel aynı senin kuş almış oluyor böyle. Peygamberimiz çok severdi bu torunu Hüseyin'i Hazreti. Ev çok severdi böyle. Peygamberimiz Erzincan'da bazen evine giderdi. Onu oynardı Peygamber Hazreti. onu oynardı. Onu severdi. Peygamber namaz kılarken de hasif Hüseyin onu kucağa otururdu, sırtına çıkardı, boynuna sarılırdı. Yani Peygamberimizin, Alisa Madretleri'nin gözetiminde, sevgisinde büyüyen bir çocuktu. Babası Hazreti Ali, ilk Müslümanların biri, dörtten biri. Annesi Hazreti Fatıma, peygamber kızı, o yuvada doğdu. Onların terbiyesiyle eğitim gördü, yetişti. E, peygamberimiz Hazreti Delizli olmuş oluyor. Onların terbiyesinde büyüdü. Tabi olmasın bu böyle bir büyüme terimler. Her bakılan tabii salih, kamil, Alim âbiddi kendisi Hazreti Seyir'in Yani daha çocuklarından hiç haram görmemiş, haram yokma yememiş, yalan duymamış, böyle bir yol yetişti kendisi. Hazreti Ali halife olunca dört halife vardır bu Bu dördüncü halife. Halife olunca bir defa hilafet merkezi Küfe'ye taşındı. Küfe. Irak'ta. Küfe. Basra'ya yakın. Neden taşındı oraya muhteremler? Hazreti Ali halifesi mi Midi'nin müeberi de Şam varışı olan bu Muaviye onu tanımadı halifeliğini. Onu biat etmedi. Bu tabir işra fakıydı. Görüş farkıydı. Onlar sahabedir. Onlar şimdi biz de karışamayız. Fakat Hasan ne yaptı bu yafa Ona bir etirmesi için bir zorlama gerekti. Şu öne gelen vali İslam baş kaldırırsa İslam dedi paşa alınır. bölün gider, Dağlı da gider böyle. İslam bilini koruması için Hasan ne yaptı? Uzak Şam'a Küfe'ye taşındı. O arada bir savaş oldu. Sıfı'nın savaş seferi oldu orada. Yalnız Küfe halkı, Küfe şehir yani. Küfe şehirdir. Küfe halkı o zaman yani bir başkent olmuş oldu. Yalnız halkı dönek insan halkı. Yani Gaddar, Yalan ikna insan halkı, öyle bir insanlar halkı. Hazreti Şeyh'den çıkmadı ondan beri. Sonra Hazreti Müslümanın şehit edildiği İbn Mülcen denen bir harici, yani sabıb bir kişi, Hazretleri Ramazan'da Cuma sabahı evine çıkarken namazı ederken kapıda bekliyordu bunu, kılışını başına ağır yar aldı. Onlar Şehit Aslı Halifemiz. Yeni oğlu Hasen büyük oğlu o halife oldu yerine. O ancak altı yapabildi bunu halifeli yapabildi böyle. Çünkü itaat kamla küf halkında ondan sonra halifeliği Hasim abiye devretti. Hasim ondan sonra meşhur halife olduğumuz devriyle beraber. Meşhur halife oldu. Bunun üzerine hasta Hasan de Hz. Hüseyin Hazretleri hafta bunlar küfeden bid'iğe döndüler. Hz. Muaviye döneminde adil azme Hazreti sahabe kendisi Hz. ita itaat asi o zamanlar asiydi o zamanlara Ama sonradan meşhur alif oldu kendisi. ama adildi. Sahabe idi. Legamımızın vahir katibi idi. Legamımızın kayın biraderi kendi aynı zamanda kendisi. Hazır Hüseyin onun dönemde Medine'ye yerleşti. Rahat yaşadı tabi Medine'de. İbadet çekildi Medine vererde. dini terk etti. İrfan saçtı. Feyiz saçtı. Sabretleri insan uyardı insanları. Öyle hayat yaşadı Medine vererde. Ancak Dünya imtihan Dünya imtihan var. İmtihan dünya. Peygamber kurulunda olsa, peygamber kızda olsa, hatta peygamber de olsa imtihansız olmuyor dünyada. İmtihan var. Has-ı 20 yıl hariflik yaptı. 20 yılda valilik yapmıştı. 40 yıl saltanat sürdü. Tabi sonu ölüm muhtemeler. Son ölüm verilecek. O da etebilecek. Hastadan önce oğlu Yezid'e halktan biat aldı. Oğlu Yezid'e. Tabi Yezid sahabe değil. Onu savunamayız. Onu savunamayız. O Yezid halife değildir. Sahabe değil kendisi. Şimdi Yezid halife olunca o dönemde Hüseyin gibi zatlar var. Hazal Abbas gibi zatlar var. Da, zatlar var. E, çok sahibi hayatta tabi Yezid sürük kaldı biraz o zaman da halifelikte. İslam devleti çok büyük ama İslam devletti. Yezid sürük kaldı biraz. Bu Yezid ne yaptı? Korktu Yezid şimdi, ona ister olmasın diye her valiye mektup gönderdi. Halktan kesin bir biat aldırdı. Biat, halifeden tanıma, ona söz verme, onu onaylama, sahibi yapma anlamına geliyor. Bir sözleşme anlamına geliyor biat. Tabi bu arada, Medine Valisi, adı Velid o zamanlar, ona mektup yazdı. Üç kişi özel dedi, biat aldı, üç kişiden. Yazdı Hüseyin. Asal oldu. Biri abla bin Zübeyir. bir abla bir Ömer. Üçünden öze bunları, bunları çağır vali konağına oradan biat al zorla dedi. Ya abone hapse darbe döv ne yaparsa yap ona biat al bunlardan. Medine valisi yumuşak huylu. Halim senin bir insandı. Kan dökmesi sevmeyen zulmür şeyin bir insandı. Hazret Hüseyin'e Allah'ın zibir haber gönderdi. Bunları dağıt etti Vali Konan'a. E Vali Konan'a ev yani, evine tağıt etti. Hazret Ablamiz Bey gelmedi. Bir bahane buldu. Karışın gönderdi. Hazret Hüseyin yanına adamlarını aldı. Gitti. Ama şifreyendi ama. Vali buna mektubu okuttu. Yüzükten geliyor. Üç gün için var bunda, ben alması için. Dedi ki Hazreti Hüseyin, ben dedi tek başıma gel edemem şu anda. Arkadaşlarla gelirler. Camide cemaat olmuş bu şekilde. Veli de, peki dedi, bunu gönderdi. Mahdi Hazreti Hüseyin histafa sardı. Yani icamında zorlanacak, dövülecek Yıcabında idam bile var bu konu işte. Sonunda bunu. O gece kaçtı Medine'den. Mekke ihtimalde. Gece karanlığında, abla bir O Bu gece ayrı bunlar ama ayrı kaçtı. Ne Mekke'ye kaçtı? Mekke emin belde. Bela bir yer ve hazel beledil emin. Şu belde emin güvenli belde. Bir insan haram-ı sığındı mı o kişinin dokunulmazlığı var muhtemelinde. Bir suçlu bile eğer suçu dışarı işlerse haram-ı şehre kalsın, ona bir şey yapılmadı. Bunun için o Mekke'ye gitti. Emin güvenli beldeye gitti oraya. Yolla gece karanlığında Sahabeden birini gördü. Avla İlmudi Hazretleri'ni gördü sahabeden. Yaşlı sahabe. Deneyimli ağır başlı. Ve hasretini isteyen bir sahabe. Tabi selam sonra nereye Hüseyin? Dedi, böyle böyle. böyle. İziz de halife olmuş. Tabi bu hemen duyulmuyor o zamanlar. Yani şimdi şu anda hemen duyuluyor haberler. Son dakikada mesela şeyde hemen duyuluyor. O zaman telefon yok. telsiz yok, telegraf yok. Ancak gelin haberi gelenden. Ben dedim durum bu şekilde. Ben Mekke'ye gidiyorum. Dedi ki Hüseyin dedi, bak ben de yaşlıyım. Senin baban yerindeyim. Sadece benim öğütüm var dedi. Böyle. Hüseyin dedi, sen Mekke'ye yerleş, otur. Halk sana gelirler dedi. Böyle. Mekke tabii bir merkez. Manevi merkez, haç emri olduğu için... ...sakın nedir, küfeye dedi küfeye. Hiçbir şey yokken... ...bak bu Sami Hazretleri bunu söyledi böyle. Küfe. Neden? Babanın sonra olduğu için... ...merkez olduğu için... ...sakın küfeye gitme. Küfe... ...meşhum bir yerden, meşhum. Yani şun, uğursuz bir yere... ...belemiyor. Orada sakın dedi Baban çok çekti onlardan ona şehit oldu. Hasan çok şey onlardan halübratı dedi. Ben Hasan nasihat dedi, baba nasihatı. Sakın yani Mekke'den ayrılma, güve gitme dedi böyle. Hasan'ın tabi yine de onu yoluna devam etti. Ekim bir mi gitti? Yerleşti oraya. E, Hasan'ın onu çok söyleyen bir kişi. Yani peygamber torunu. Hasadelerin hasifatlı oğlu diye herkesin sevdiği, saydığı ve sevgiye layık olan bir kişiydi. Şahsız kendisi de. Öyle bir insan. tabii sohbetleri yapıyor. İliyip hası insanlara. Normal yaşıyordu. Rahatiydi. Küfe halkı duymuşlar ki Muavi ölmüş. 10 gün sonra neyse duymuşlar. Ancak haber gidiyor Küfe'ye. Muavi ölmüş. Yerine Yezid oldu, halife olmuş. Ve Haz Hüseyin de bir kaçıp Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye kaçmış yani böyle. Bu diyor ki halkı duyuyorlar. Küferler hasalin taraftarıdırlar. Yani ikilik o zamanlar vardı. Biri Muaviye tarafı, bir Ali tarafı vardı böyle. Suriye, Şam tarafları, Mısır tarafları hasil Muaviye tarafları zamanlar. Küfe, Irak, Basra, Mekke, Medine, Hicaz, Yemen bu hastalığı bunlar böylece. Küfe ise merkez olduğu için onun halkı daha aşırı yani daha fanatik hastalığı tarafı bunlar böylece. Bu için bu taraftan kayattılan bir şeyle bunlar tutladı Metin yazdılar Has Hüseyin'e küfeller. Metin yazdılar, Ya Hüseyin Halil Hüseyin hakkın İzin değil, haksız o. Sen küfeye gel, Çünkü Küfe büyük şeyler demeler. Merkez olduğu için, sen küfeye gel, bize birimiz yanındayız. Etraf başkıyla bunu ilah ederler, es alif o. Mümetif geldi, iki geldi, üç geldi, yüzü açtı mı Yüzü açsan mektub belir. Mektubu ise Mümetif geliyor, Her geldi, mekemükremeye, hasyene illaki küfeye gel. Ayrıca sen hakkın. Biz bu işi beceremez. E, sen ondan sorumlusun eline böyle. Yani eğilsenken onun halif olmasına sen buradan sorumlusun eline böyle. Haz Hüseyin artık dayanamadı. Bu davet gelince bir nevi görevden kaçma gibi sorumluluktan kaçma gibi yani babadan gelen bir harfilik var tabii gitmeye karar verdi. Üçler yaptı, istişare yaptı. Orada yakınlarıyla. Hepsi gitme dediler, gitme. Küfe-i halkına güvenilmez. Dönektir onda, gaddar onda dedi böyle. Onlara güvenilmez, hepsi gitmezler efendim işte. Fakat onun içindeki bir duygu ile gidecek ama yani bir duygu ile gidecek böyle. Yani kader orayı yönlendiriyor. Böyle kadere fehedâ melâbîyi. Ezele olmuş oraya gidecek. İçindeki duyguyu aşamıyor ki ile gidecek oraya. Ve ki yakınları ya Hüseyin, madem gitmek istiyorsun, o halde hemen gitme oraya. Önce bir yakın oraya gönder, küveye girsin. Orada durum bir araştırsın, baksın. Neşe adına bir at alsın insanlardan. Sana bağlı bir at alsın. Sonra gidersin oraya. Önce bir durumu öğren bakalım, üstünü gönder. Yani bir önlem al, tedbir al. Hasya bunu görüşüp benimsedi. Müslim vardı, amca oğlu. Ukkaydın oğlu Ukkaydın. Ukkaydın hastalığıyla Karajmırlar. Ali Karajmırlar. Amca'sı Ukkaydın oğlu, Müslüm. Onu çok severdi. O da bu işte becerli bir insandı. Onu küfeye gönderdi. Müslüm, sen de küfeye git. Önce bir duruma bakalım bak bakalım. Gerçekten orada istek var mı? Benim isteğim var mı orada? Müslüm küfeye gitti. Oranın eşrafı. Üst verilmelerine ona sahip çatırlar. Müsavvete bunu. Ve illetlerden bir şeyin geliştim oraya. Bunu senin biat almadan beri. Yani teker teker el tutarak bu şekilde. Üst verilmelerini kabul etme. Ona bağlılık. Yani onun uğrunda canını feda edecekler. Can onun uğrunda. Öyle bir at aldı. 30 bin kişi, bunlar eli bir eli bir at yani erkek. olmayan insanlar bunlar böyle. Bir at aldı onlardan. Baktım müşterim, durum güzel. Halkın, müşteriye bekçi yollar, güzel yollarda her bir on yolun onun uğruna canlı malını feda edecekler, bu yolda söz veriler, kat ettiler. Aldı elli kağıdı kalemi, mektup yazdı. Mektubu Mekke'ye gönderdi. Tabi devele giriyor. İyisi bunu devele götürüyor. Mektubu. Böyle tevkâtıyla yapmıştı herhalde. Mektup hasfine gelince baktı ki durum tahamminden daha güzel. Halkta bir heyecan var halkta, istek var. Herkese canlı burada yada çekler. Ve otuz bin kişi de bir atırmışlar. Gitmeye karar verdi. Hazdınlığına başladı. Hazdınlığa Abla bir emerle görüştü. İstişare için. Abla Ömer emer Hazdınlığa Abdullah sahabeden sahabeden de fıkıhta üstün bin kişi. Çok abid insan kendisi. Dedi ki ya Abdullah durum böyle böyle mektupları gösterdi. Ben gideceğim küfeye ne dersin görüşünle. Hüseyin gitmedi bu rahmetin, Gitme. Allah cil-i cilal verdi, peygamberimiz peygamberimize verdi, kıldı. Dünye ağırt arasında, dünye ağırt arasında. Deden peygamberimize verdi, o istedi, diye istemedi. Yani diye başa olduğu halde en fakir gibi yaşadı, istemedi saltanatı. Rabbim dedi, dedene dedi, saltanatı vermedi. Dedi istemediği için sana da vermez. Sen dedenin parçası dedi, gitme dedi şeye, küfeye. Sen de Mekke'de odur. Bak burada çok vazifem var. İnsan fayda olursun bu şekilde. Israr etti, iktidar uğraştı, çok uğraştı. Gitme derlerden. Hüseyin ki, ya Abdullah, elde değil dedi böyle. İçtiğin duygu beni zorluyor. Yani. Gideceğim. Fakat dedi ki ili gidecek. sarı aldı. sarı aldı ve da işte bununla. Hazreti bir de yine amcaoğlu Abla bin Abbas. Abbas amcaoğlu aslında. Hazreti Abdullah, o da Abdullah'ın içinde, ona gitti. Dedi, ya Abdullah, durum böyle böyle, ben küve etmek için hazırlığına başladım. Senin görüşün ne, ne dersin? Tavsiyen ne? Tabi tek kelime, git sakın sen gitme oraya. O an alıkı gaddardır, döne gittir. ne geldi? Sonra şehit oldu babamın orada. Abimin başına ne geldi? Ani senin başına gelir? Hem korkarım dedi Osman Gül'e dedi orada çoluşun gözü önünde orada seni özürürler seni orada böyle. Hazır Hüseyin o anı şey söyledi ya amca ol dedi evde değil içindeki bir güç yani irade dışı bir güç beni yönlendiriyor sanki oraya İlla gitmem gerekiyor oraya. O halde de kendin gidiyor tek başına etmeli. Oraya kendin git. Yani çoğu şunları onlara götürme oraya. Fakat hazırlayan tabi kaderim bu cilvesi, takdiri muhteremler. İnsan bazı isteme istemeye kaderini yaşar insanın tabi hazırlığına başladı. Yola çıktı. Zircihan'ın 8. günü Yola çıktı. Kız kardeşleri, eşliği, kızları, çülükleri, amcaoğulları, yeğenleri, şunlar bunlar. 72 erkek, kadın çülük hariç. Büyük bir kervan oldu, demeler. Çadırlar için kondu, yıla çıktı. Çıktı ama onun çıktığı gün, küfede kralım kopmuştu kremler. Küfede muhtememler. Şimdi bu Müslüm, Hasen'in elçisi yerine. Yani anc oğlu Oradan altıya biat aldı. Küfe valisi Numan Beşir, Ravladleri sahabeden. O da Hüseyin'den muhabbet sevgisi var. O bunu görmeye geldi. Gözünde bunda bu durum o. Fakat yedi adamlar varmış tabii Küfe'de. Aşlanlar varmış. Bunlar baktılar ki Hüseyin'in adamı geldi buraya, Halktan biat alıyor. Hadi şimdi gelecek. Çıktılar Numan bir şey diyor, vali çıktılar. Dede dur haber var sen bundan. Var ama de bundan bir çıkmaz diye yani. Öyle şey bunu? Hem birkaçlar gitti Şam de, Şama. böyle böyle bir durum var. E, halk Hüseyin'i bekliyorlar. Vali de Numan dede bu işi aldırmıyor. Hemen Yezid vali azetti. Yerine bas tabuariusini gönderdi İbn Ziyad. İbn Ziyad, zalimi zalim ettiğinde, astası keşti ki merhameti gaddayi bir insan böyle. Kaç döke bir insan, kara töke bir insan. İbn Ziyad, ona emirler gönderdi, hem bas tabuarius üzerinde, küfeye git bu işte önledi buna bela. İbn Ziyad. Küfeye geldi, tabi durumu etti. Müslüman yakalattı, O orada barındayan kişi yakalattı, hem ona baştan kesip attı bunlara böyle, halk halka baskı yaptı, astarım keserim diye halk korktu dağıldılar. Hazirin Mekke den yola çıktığı gün bu olay oldu canım, tabi Müslüman başı kesildi orada böyle böyle, tabi, tabi Hazir bundan. Haber yok bundan yola çıktı. Yolda baklar ki bir yere kabir eder, şunlar bunlar, Hüseyin küfeye gidiyor. Neye gidiyor? E, Halife olmuş kişi armışlar. Çok katil oluyor yolda böyle. Kafile büyüdü. Bakın bir de gitme diyenler oldu, karşıma oldu böyle. Daha yaşlılar, daha deneyimli olanlar. Üstü gitmesin şey gitmezsin küfe böyle. Evet seni çağırmışlar. Göretmişler ama onları görmediler. Katılım açak oldu. Hüseyin tabi gittim muhtemelen der. Gidi yol yani böyle. Derken yaklaşınca artık Kerber'e ya doğru haber aldı ki Müslüm'ü öldürmüşler. İbn-i oraya vali olmuş. Asrı kesiyor böyle. İş değişmiş. O zaman ki yakınlarına, Kervan'dakilere, herkese ben dedi tek başına kalsam oraya diyeceğim dedi. Yani neyse kaderim, onu yaşayacağım. demiş başına kalsam da. İsten dönsün dedi böyle. Ne kadar sona katlarım varsa hem döndüm bunlar böyle. Medine çıkanlar döndürler tabi. Bizi rakam edildiler böyle. Hazreti Hüseyin Fırat Derya'nın kenarında bu kerebadenin yanı çöl yani o zamanlar. Şey yoktu ama bir şey yok böyle çöl. Hazreti Hüseyin Fırat Derya'nın kenarında bir çöle geldi ki çok sıcak yanıyor çöl böyle. Sordu neresi burası? Neler? Kerbara çölü. Kerbela. Oturdu. Kerb ve bela. Burası iyi bir yer değil. Kerb sıkıntı, zahmet. Bela, bela kahperdi. Değilmedi. Aklına geldi. Dedi ki, ben de babamla beraber dedi. Küfeden süffine. Muhabili sabahı giderken geldi. gece buradan geçtik. Babam demiş ki dedi, Elbiyat'ten biri burada şehit olacak demişti böyle diye. Demek ki o benim işim dedi böyle. Diğer yandan Kübe farisi İbni o zalim iki bin kişi göndermiş fatrenin kenarına Hüseyin bekleyin derken onu bekleyin Hüseyin gelince onu şeye yaklaştırma. Uzaklarına tutulalım böyle. Çöl savaşlarında hangi ordu su başına konarsa o kanarır muhtemelen böyle. Çünkü su durursan duramaz böyle. Bir insan normal aşağıya denir bir insan, aylarca. Yani bedene fazlalıklar vardır. Yağlar, şunlar, bun, atıklar vardır. Beden bunları değerlendirir. Gıda alırlarımız. Ama en çok üç dört gün insan suya denebilir. İnsan ölür. Kan fırsatlaştırır hani yoğunlaşır. Kadru ölür mü derler. Hele çölde sıcakta bir de su kaybı var bedenden. İnsan çabuk yorulur. İbriciyadın da taktiği şu. Yani su yok aşırımsın. Bunlar çölde zaten iki 3 öge tabii bunlar hala. İkili bir şey bir asker birlik başında komandan harra denen bir kişi harra adında. Hem askerin Görünce bunları kapıya karşıladı. Bunları girdi, Arman'a girdi. Bunları böyle? Eten'e çevirdi. Bunları şöyle uzaklaştı böyle. Hırsız bir çöl yaramları. Oraya kondurdu bunları böyle. Hazreti'nin şimdi o anda işine pişmanlık ilişesine geldiğine o anda. Geldi. Dedi ki Harre'ye ya, kumandana yani beni siz buraya. Yani geldi yok bunlardan mı? Çağrına yine bulunur kendilerine böylece. Ama dünya değişti bir anda, dünya değişti bir anda, dönük insanlar, hemen İbni Cihada döndüler, Vata döndüler. Ben size çağırdı böyle, böyle. ben dedim, gelmedim. gelmedim. İstemedim gideyim ben dedi. Hayır, geri gidemezsin. Eri bu bandı böyle. Ne kalacaksın burada? Geri göndermedi. Bunları şöyle geri bıraktı bunları böyle. Araka'dan Yemin Ziyad başka birini gönderdi oraya 4000 kişiyle. Ömer bin Saad Hazreti. Ömer bin Saad. Saad bin Ebi Vakkas yani onun oğlu. Aşkı beşereden, ilk Müslümanlardan böyle. İran Fatih'i kendisi. Saad bin Ebi Vakkas ama. Ömer oğlu. Yemin Ziyad bu Ömer bin Saad'a emirname vermiş eline. Bunu rehşehir İran'da böyle bunu bari tarih etmiş böyle. Emrinden dört asker veriyor. Rehşehir'ine gönderiyor. Bunu bari olarak gönderiyor. Bu tarihe gitmeden bu hasrenin geldiği duyulunca emir veriyor. Seni Sen de rehşehir'e gitme. Kelbera'ya git. Hüseyin'i ölü diri yakala bana getir. Ölü diri. Bana getirmiş eline. Adres Ömer Hazreti Saad'ın oğlu. Aşır 25 yıldır. Tabi. Hazreti Eşit'in kanına girmek istemiyor tabi. Ne oluyor efendim? Bana vermiyor bu görevi. Hayır diyor. O zaman değil, huvali az edelim diyor. O zamanki valiler de çok geniş yetkilere var huvalilerin Ordu toplar, savaşa girebilir, belgileri alır. Az salttı, kesin kesin Sorumsuz, herşeylerinde, yetkellerinde. Şalfanat ellerinde. Şimdi bu Ömer, bin saat, O gece uyuyamadı böyle. Dünya ahiret. Kerevaya gitmese, valiyete az ediliyor. Valiyete gözler çok büyüdü. Şahşalı, görkenli bir. O zamanları, o zamanlar, zamanlar işte daha bir diğer başkarı gibi yetkileri var üzerinde. O gece bir dünya, bir ağrı ara gidip geldi böylece. Sabahtan danıştı akrabalarına, her şey gitme gitme. Hüseyinim Peygamberimizin torunu, Peygamber kızının oğlu, Hasan oğlu, onun kana girme. Bu ödeyemezsen mahşedilir burada. Geldi İblizya'da, ne olur ben de bunu abine bağışla, beni gönderme Kerbala'ya, ben revşine gideyim. Hayır, o zaman ver o e, zaman Fürek Akname'yi. Varlık'tan vazgeçemedim hatana bakın böyle. İsteksiz, isteksiz, görevinde ne kötü bir şey olduğunu biliyor, ahiretini dünya sattı en anında böyle. Ahiretini dünyaya sattı. Yani İstekisi olursa 4 bin kişiyle geldi. Bunu emir verdiğimiz yat dedi su boyunu sıkı tut, sakınarak su vermem anlara böyle. E çöldü bunlar tabii. Bir ara Hüseyin dayanamada susuzluğa diyorlar. Şimdi yavaşça sürünerek mürünerek böyle Fırat'ta gideyim biraz su içeyim böyle. Fırat'a gitti ...yatarak su içerken... ...biri görme o ok attı... o ok, ağzına geldi ya ağzına kan doldu. İçemedi bu şekilde. Şimdi bu... ordu gelince... ...4 bin bu... ...2 bin, 6 bin... bu Ömer olmuş oluyor şimdi böyle. Sabah istemiyor kendisi aslında. İstemiyor kendisi. Bu istemediği gibi... askere çoğu istemiyor. Asker Sivriyan'ı... gönlü giriyor onlar böyle. Maaşla gelecekleri isteyen böyle geliyor... Şu odakilerin hemen çoğu hazriyenin taraftarı aslında. kumeti gönderenler, tüfeler bunlar denecek. Onun tarafta aslında. Fakat işte i̇bn Cihat'ten bir para alma, maaş alma, bir dünya menfaati uğrunda arasını sattılan insanlardaki böyle. Erişçi geldi iki odasında. Sonra Ömer'le Komutan yani, had bir şans beraber bir oraya geldiler, konuştular. Biri ki Hazrül Hüseyin Ömer'e komutanlarına, beni siz çağırdınız deme buradayım dedi. Bizi gönderdiniz, hede geldi, beni çağırdınız. Eğer istemiyorsanız beni burada izin verin, ömre döneyim. Yok izni vermezsen o zaman izni veren maalesef Şam'a gidelim dedi. Yezid yani halife. O an teşkil olurum ben de Yezid böyle. Yezid daha yumuşak insan. i̇bn çok canlı var insan. Bu da peki dedi. O istiyor anlaşım olsun istiyor. Mülfik yazdı. i̇bn Ziyad'a valiye gönderdi. İbn-i Ziyad o mektubu okudu yanındakilere. Okudu. Yanında biri vardı. Şemir diye melun lanet. ...Şemir diye... ...aşırı Hazreti'nin düşmanıdır böyle böyle. Dedi ki... ...ya Ebi Ziyade'de böyle... ...Hüseyin el düşmüşken... ...onu kaçırma. Eğer yolunu açarsan... bundan giderse... ...halkın peşine düşebilirler... ...onu toplayabilir... ...onun sonra başaramazsınız. Bunu sana bırakma dedi... ...öyle bu yakayım bu şekilde... Hem dedi bana göre de o Şemir söylüyor İbn-i Ziyad'a akıl veriyor. Bana göre dedi Ömer ikilik oynuyor. İkili mi yapıyordu? Tatip yapıyordu Ömer'e. Hem onu kurtarmaya uğraşıyor hem dedi vali bırakmayı istemiyor. Bunun üzerine i̇bn Ziyad buna mektup verdi. Bunu oraya gönderdi. Orada bu müfettiş olarak oraya geldi da Ay Muharremayı bu iş olurken Muharrem ayının dokuzuncu günü. Gün Perşembe'ydi. Henüz daha savaş bir şey yok. Çadırla kurulmuştu. Kadınlar çadırlarda. Hazreti bir oğlu vardı. Ali adında ortancı oğlu. 20 yaşında hastaydı ama hep çadır yatıyordu. Kadınlar yatıyordu böyle. Hazreti iki namazını kıldı çadır önünde. Oturdu. Yere oturdu. iki dizini dikti. Başta iki avucuna saldı. Şöyle bir düşüneye daldı orada. O anda uykuya dalmış. Kız kardeşi Zeynep çaradan görmüş, geldi. Abi Hüseyin abi, uyudum dedi. Ya e, uyumuştun Zeynep. Dedi ki Zeynep işte kız kardeşine. Rüyamda dedem geldi. Peygamber dedem geldi buraya. Dedem geldi. Buraya. Dedi ki dedem, Hüseyin Bizi geleceksin hemen. Biri geleceksin. Seni bekliyoruz. Dedi bana diye. Beni çağırdı. Yani. Gecesi haber bana dedi. Ama dedi dayamadım dedeme dedi. O kadar güzel ki dedem dedi. dedi. O kadar güzel ki dedem dedi. dedi. dedi, dedi. Dururdu dedi, dedi. Beni çağırdı. Biri geleceksin dedi. dedi, dedi. bana Ve deyince Kardeşi Hazreti Zeynep anında tabi durumu. İki avucu ah dedi. İki ilin yüzünü vurdu. Başta ağlamaya. Yani şehit olacak tabi. Ağlamam başlayınca hep çayda kalıp ağlama başladılar. O anda Abbas diye hastalarının baba bir kardeşi, annesi ayrı bunların. O geldi abi Hüseyin ordunu da gelirdi böyle. O şehrin denen mellun gelince ha durmayalım diyor buna basın yapalım şimdi böyle. 6 bin kişi 70 kütür insan. Orada geliyor abi dedi, haber verdi. İlk az Hüseyin bir de söyle dedi Ömer'e bize bu bir millet mesleği verdi verirdi. Ertesi yarın sabah kalsın o savaştı Demeyde. Ömer de bunu kabul etti. Orada geri çekildi. Ertesi günü on mağaraymıştı. On var Oncu günü. Sabah erkenden o Ordu 6000 bin kişir, bunlar göre geliyor. Bunlar göre geliyorlar. Asiyen 55 bin vardı. 55 bin Asiyen, 1000 devresine çıktı ortaya. Dedik ey küfeleler, dedi. ey küfeiler, ya küfe, ey küfeiler. Biliyorsun ben de Peygamberimizin torunuyum dedi. Peygamberin torunuyum. Onun bedenini parçasıyım, paşasıyım. Onun torunuyum. Peygamber'in kuşamla büyüdüm ben. Onu omuzuna çıkardım, oynardım. Peygamber'in sevgisiyle büyüdüm ben. Babam Ali. İlk Müslümanlardan. Annem Peygamber'in kızı Fatıma. Fatıma. Fatıma, Zehra annem. Peki nasıl bana kıyacaksın? Beni nasıl böyle öldürürsün inşallah böyle? Böyle. Beni buraya çağıran sizsiniz de böyle. Sizsiniz evet. de burada olanlar böyle. Küfrazın şey ediyorlar böyle. göndermediniz mi? Gönderdik sizler. Nezib çağırdınız. Ne iş mi yapıyorsunuz dedi. O izin verin döneyim mi dedi böyle. Tabi izin vermediler, dönemedi. Bunun üzerine hastaların tarafından Züheyr o çıktı üzerinden dedi ki, çok etkili konuştu, çeşit görmüş, ey küferler dedi, sizi daha bilin buraya gelin bu bağlanmayın. O bir zalimdir, mellundur o. Ona bağlanmayınız. Bak burada Peygamber torunu var burada. Peygamber Fatıh oldu var burada. Ali oldu var burada böyle. Gelin bir de hiç ihlak ediniz, ediniz. Şimdi kulturunuz size artı azaptan bu şekilde öde erken o şeyi e mi denen zorunda o kalktı buna konuşması kesmesi için İlk yolu sürdü eğer ordunun yarısı buraya gelseydi müteremler hiç değişir mi yani, zaten bunu tartardı böylece onca da böylece bir tek harra geldi kim harra bir gazinin karşıdan 2000 o kişinin komutanı severmiyor o geldi böylece o geldi altını sürdü geldi Hüseyin dedi, barakah Hüseyin. Ben çok günahkarım. buna yarım. Ben adamı seyifden kaslayabilirdi o andaki sabrıyken. Ben buna seyif aldım, seyif şöyle ben buraya sürdüm bunu. Şimdi sen de ben şey olacağım dedi. Allah Allah, kısarsan canım vereceğim böyle beyede. Ve o da aklına şey oldu. kesoftanlar. Bunun üzerine ordu geldi ama şimdi Karşı taraftaki de içerisinde de, çoğu savaş istemiyorlar. Fakat dünya artarsa gidip geliyorlar. Dünya ağır galebe basıyor bunlara. İsteksizler bunlar. Onun için orada bir hücum geçmiyor işte beraber. Komutan Ömer, o da isteksiz. O da isteksiz. O da, da hücum karnına girmek istemiyor aslında. Herkes bakıyor ki, evet savaş bitmesi için işte özürülmesi gerekiyor. Ama kimsenin hücum alamıyor da bunlara böyle. Hatta Hüseyin dedi ki o gece yakınlarına bunlara da amacı benim dedi onlara. Bir gün evvel gece yanına. Bağrım Bunun Amacı benim dedi bunlar. Bunlar da ben buraya kendisi dokunmaz da bunlar da. Şimdi uyu dağına gidip başladım ben. Dağım adamlar. Tam, Sabah başladı. Dediler ki Hüseyin'e oradaki erkekler Hüseyin, sen geri klan kal. Biz sen şirket olduğunu görecek görmeyelim. Onu tanımazları böylece. Bizde de, de her gün şirket olacağız. En son sen çıkarsın bu şekilde. Sen geri klan kal. Hazırın geri klan tabi kaldı. Genelde böyle işte yediye klan var, üç beşli saldıyorlar. Şunlar bunlar ikim böylece. Karşı ölen de var, burada şirket onlar da var. Hastesin üç oğlunun üç adı Ali'ydi. idi. Üçü Bir Ali Ekber, büyük Ali. Bir Ali Evsat, o yatan çadırda hasta olan. Bir Ali Asgar, küçük Ali. Küçük Ali henüz daha beşikte, siteme birçokmuş memleketler. Hastesin tabii şehzade bir yaşını beraber. Bizim çağırdı, 500 lirikini vereceğim orada bir yaşını. Bir de onun bir görevindir vermeden önce. Onu istedi. Aldı kucana, oturdu. Kucağını severken bir böyle ok attı çocuğa. Şunun böyle kulağına girdi. Beynin parçası deli muhtemelen. Yavru öldü böyle. Benim kucağımda. Yani bu acıyı ev çekti. Böyle böyle. Yüzde yaş geldi asıl oldu böyle. Yaş geldi. Koydu onu. Sonra büyük oğlu Ali Ekber denen. O da savaşılmış, o da savaşa girdi, o da birkaç kişiyi karşıda öldürten sonra o da şehit oldu babasının gözlerinde. İki oğlun da arasını çekti böylece. Artık bitti. Her şehit olurlar O kaldı. Dev üzerinde elinde tabii kılıcı var, Savunma çalışıyor. Şimdi, kimi salına geliyorlar, ama titiyorlar. Bir peygamber torununda Hazreti bir manevi hali var. Kardeşlerinin feyizi ruhsak bir hali varmış. Gidiyorlar, şarap ediyorlar. Bir oradanım olur bu şekilde. Bir mevrun biri diğerleri kız salır ama vurmuyorlar muhassabı kastan böyle. Mevrun biri Hazreti sol eline kasteni bu kız böyle son elini kesti. Diğer bir onun da Mevlun'da o da sol umutuna vurdu. Umutunu kesti. Halysiyye'ye düştü. Halysiyye'nin ayağa kalkmaya uğraşırken Sinan bir Enes denen bir Mevlun. Nehai kabilesinden. Adı Sinan bir Enes denen bir Mevlun. O mızrakla uzun sivri böyle dere geç i̇şte Onunla batırdı. Hasan şeyh Yer ya düştaşen belaçam. Dedi ki arkadaşlarına başına kes dedi. Onun bir icadı Emru bu bela. Başına kesip getirin. Bu şekilde be. Kes başla dedim. Arkadaş çekti kulucunu gelemedi başlandı titredi bela. Kendi, kendi başına kesiyorlar. Oraya bir kaba koydular. i̇bn İbize gidecekti İbrece'de içer bele. Bu şekilde hepsi de başı şehit oldular. Çoğunun başı kesildi orada. Hepsi yaralanma. O 40'ne yer almışlar. Ok yaraları, kılıç yaraları, her tarafa yara, bere içerisinde kanlı, kalmış hepsi içerisinde. Çöllerde. Ee, Çoğunun başı yok. başı kesilik çoğunda. Yeter orada. Sonra o şemirden sonradan gelen var ya, i̇bn gönderdiği casus, ajan, düşman bunlara, o çadıran sadırlara Çadırılara, kadınlara yani böyle saldırırlar. Bunları öldürün dedi kadınları. Ömer, o komutan mani oldu. Dedi, öldürülmez dedi savaşta dedi böyle. Ki bir genç yatıyor, hasta. Bunu da öldürün dedi, Ali, ortanca Ali'yi. Ondan da Ömer engel oldu, hasta öyle dedi. Onu da İlbiciler'e böyle böyle. Bu Ali'yi tutular. Eline kelepçe vurdular muhtemelenler. zincir vurdular, Hasta, genci. Deve bindirirler. Kadınlar da develere. küfe götürürler bunlar evveler. Şimdi bu başı, Hüseyin başını götüren kişi küfeye. Gece gitmiş oraya, almış oraya. Gece tarif valilik kapısı kapalı. Bir ricaet yok orada. Meclis sabah edecek. Amacı büyük bir mülküvür. Ama bağışlanmak böyle. Yani bir şey ama. Ama çok sevinçli ama böyle. Bir senin başını ama çok sevinçli ama. evine gidiyor. Evinde ona de ona bir koydu. İçine girdi. Dedi ki hanımına ben de gelmeden geliyorum ama diye Bir bir hazine sahibi oldum dedi böyle. Ne bu hazine? Hüseyin başı. Ona götürülmediğimiz da bana çok kötü bir mal verir Şimdi Para verir şekilde. Hanım başında bana yazdaki olan sana yuh sana böyle böyle. Nasıl onu kesibildin? Nasıl onu buraya getirebildin? dedi böyle. Allah'ım dedim ki? Adi dedi, ben senin hanım değilim. Yatağa meslemeye haberdi. Dışarıya çıktım. Dedi, Dışarıya çıktı. O başının bulunduğu yerde orada oturdu böyle. Hava karanlıkmış orada. Gece tabii. Bir batı ki Hüseyin başı görünce orada bir nur gelip gökten böyle öyle böyle. Bir de beyaz bir kuş Nuriye Tanrı işte uçuyor böyle. Hocam i̇şte ruhu muhtemelen böyle. Tabi bedeni böyle harap oldu. Beden perişan oldu. Ama ruh aç kaldı böyle. Yani dünyada birkaç gün şey çekti tabi orada. Ebeyt alimi kazanıyor tabi muhtemelenler. Şimdi iki gün sonra esirler geldi. Yani esir onlara göre. TGM torunları esir. Kadınlar onlara göre. Bir de montaj Ali. Onun bir adı Zeyn'in abinin adı. Zeynel abidin. Zeyn süzlüğe demektir. Abidlerin süzlüğü anlamına geliyor. Çok ibadet ettiği Bu 20 yaşlarında o da elikilir bir şeyli. Boyunda zincir. Onu getirirler. i̇bn cihada. Kim o dedi böyle? Hüseyin oğlu. Bunu da öldürün dedi böyle. Bunu da öldürdü dedi böyle. Onun bir köy soyu kalmasın dedi. Hazreti Zeynep halası yani Hüseyin'in kardeşi Zeynep sarıldığı, Ağlan başladı. Öldürün, soğuk ölürsünüz. Çok ağladı, yağdı vardı. Bıraktı. Tabi Rabbim bıraktı. Ne gelmemiş. Zaten onun sırrından geldi. Seyyidler mi böyle? Hep atanmış erkek böyle. Kalmıştı. Onun sırrından seyyidler geldi. Her seyir oğuzları vardı. Ondan şerif veriyor. Ondan şerifler. Seyitler hastanın sonuna geldiler böyle. Onu desinden şehre geldiler. Bunları Şam'a gönderdi, Yezd'e gönderdi bunları imreniyor. Yeni üzülüyor biraz böylece. Neden üzüldü? Belki birisi acımadı ama müşterenler yani halk bana kötü göze bakarlar dedi böyle bu bakımdan. O iyi davranıdı kadınlara. Onları kendi evine hanlarına misafir etti, biz başlarına verdi, ziyaretini ver onlara böyle. Bu zeynep abidini Ali'ye böyle hemen evine söktürdü. Ona temiz elbise verdi, onu sofrasına davet etti, bunları Medine'ye gönderdi, para verdi onlara Medine'ye gönderdi, iyi bunlara. Şimdi gelelim işte bir de madden meselesi var şimdi. Her yıl bu konu çıkınca. Şii denen yani hasbari tarafta denenler batem yapıyorlar. Hasinin öldürülmesini öldürülmesini onun şehit olmasını yani din evi sanki suçlu sünniler ya yani burada bir çaplık var şaplık var sanki sünniyle eli sünnet eli sünnet Ondan sonra şiir etmiş gibi ne yapıyorlar? Her yıl onuncu günü Muharrem'in iyi bir tören yapıyorlar akıllarınca. Daha evvelten ziciye kendini döverlerdi, kan şey yapardı. ilaç verdi, ağlalar, sızlarlar, şunlar, bunlar. O gün oruçlarlar Bunu yani Sünniler böyle. onu öldüren küferler, hastalığın taraftarları yani. Zaten Şiilerin küferi orası. Yani şiirin kökü oran kökeni böyle. Orası. Öldü ama aslında şiirler böyle. Ona kendi kökenleri. Onlar bunu öldü, ona şehit ettiler. Şimdi ne yapıyorlar? Sanki yapmış gibi bunu yapıyorlar. Bir de İslam'da matem yok muhteremler. Üç günden fazlası haram oluyor. bu var, müşter alışveriş var. Üç günden fazlası haramlı şey eğer İslam'da yas tutma matem olsaydı, ne yapardı sahabeler? Peygamber'in uğrunda dövünürlerdi, ağlarlardı, sızalardı böyle. Her yolunu şey yapmaz yapardı. Peygamberimiz de muhtelerini der. Ne yaptı sahabeler? Hancı cihazlamada namazını kullandı. Gözdeşleri toplanı tercih Bir de herkese muhtelerini der. Gönüne başladı. Cihada başladı böyle. Şimdi bunun dışında hasi olanlar, o da şehit oldu. Hem namazda, sabah namazında Tekbir aldı, yuruma geçti. Onun da bir Hristiyan, kari Müslüman bir köle, akarı burada ona bu şey verdi. oldu İlk bunun cası matem var mı? Halifeydi, Harzemar yokmuştu. Harzı Osmanlı, Hz. O da şehit oldu, kulu okurken bende. İyi yani, basıldı, Halifeydi, kulu okurken hatta kan damladı. İşte böyle. Şükür Allah'a hamd. Vessiyekü ve besim bu Bu Kur'an-ı Kerim okudu Kur'an-ı Kerim o teravih müjdür o bir Açık böyle böyle. kanalı böyle. Has, böyle önce başka biri geldi. Hazreti Osman kürze biliyor mu teravihleri? Dilemcin davet etti. Ya Osman dedi, görün iftira bul yapılıyorum diyor. Oluştu o oruçlu. O gün şehit olacağını biliyor kendisi. Ama bakın nasıl bir hal. Çok korkuduğu için yine korkuyor böyle. Evine bastılar. Şeye girdiler. Tuttuk bir sakalından kaldırdı. Kılıcın boynuna vuracak. Şuna baktı. Tanrı'da bir sahabenin oğlu. Yavrum. Baban görse ne der sana dedi böyle, böyle dedi. Hemen bıraktı o. Başka biri geldi, kılıç kaldırdı. hanımı, eşi hazır Nail'e tuttu elini şifre yaptı kılıç elbette. Dört parmak kesildi. Koptu parmakları böyle. Hazreti Osman'a geldi, şiit oldu. Peki onun matem tabar mı yeryüzünde? Yok muhteremler. Peki dediğim bir Şiirlere göre, yani Şiirler Hazreti'ne düşme muhteremler. Hazreti'ne düşman. Hazreti'ne düşmanlar bunlar Ondan düşmanlar bunlara. Onlara söylüyoruz, sayarlar muhteremler. Bir olay, şu an aklıma geldi bu ben daha söylemiştim. İnanın şu an, aklıma hepsini söyleyeyim inşallah. Medine-i Bir gün, ikinden sonra, oturuyorum razı muhtemelerde, dayanmışım böyle, oturuyorum orada, hac dönüşü insanları, azıcık az kaldı insanlar. Oturuyorum arada, gözüm kapalı, Eyvahamızın kabrinde bir ses geldi. Gönlüm ama kulama değil. Bir ses. Amer kalk, Osmanlı mezarına git. Bu kadar mıdır amvele? kalk, Osmanlı mezarına git. Evin kabrinde bir ses, gönlüme geldi amvele. Hemen kalktım tabii ve bakaya gittim. Osmanlı mezarının başında bir grup İranlılar, İranlam diyorlar. Elimiz salmayı böyle ona söylüyorlar böyle. Yani dillerini farklı konuşuyorlar böyle. On hak edebilir, elleri bile, elleri bilemedi mi onu bile? Hepsin bile bile. Öyle mi? Sağlıyor mu bile? Kızın kızın bileceğe, sesli bir şey atlayabileceğe hak ediyorlar. Demek ki Hazım'ın rahatsız oldu bak mı tenler? Onu elmez onlar. Sahabe bunlar mı Ölür mü onlar? Hazmi ne ki rahatsız oldu? Ceylanın tabu bunu görüyor oradan Görüyorlar bunları bile. Ceylan bana emir verdi bu git onun başına. Öyle gidi orada. cevap oturun Sıralım dağıldı onlara böyle. Oturma seyreden başlayın mesela bu arada. Yani şiirler muhteremler Hazreti Bekir'e düşmanlar. Niye halife, niye anife oldunlar? Ali olacaktı. Ya kader buymuş ya. Hazreti Bekir'e düşmanlar, düşmanlar muhterem onlara böyle. Şimdi peki Hazreti Bekir şehit olduğuna matem tutmuyorlar. Osmanlı matem tutmuyorlar. Gelelim Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali. O da şehit oldu. Niye ona muhatem tutmuyorlar? Hazreti Hasan, oğlu Hasan. O da zehirliyle şehit oldu. Onun niye muhatem tutmuyorlar? Surah'ın Kerbara. Neye benziyor ki, Kobane'ye benziyor muhtemelen böyle. Yani Suriye, Halep'i mahvediyor, Humus'u, Halep'i, Hama'yı, her şey bamboluyor, bamboluyor, yüz bin insan oluyorlar böyle. Diyanet hiç yok hiç. Kobane'ye gelince dünyaya kalkıyor muhtemelen böyle. Ya yani buna benziyor böyle şey böyle. Hazreti Ali şehit edildi. Gazsali, onu da daha üstün, sahabe, büyük sahabe kendisinden böyle. Onu da madem tutmuyorlar, yalnızca madem tutuyorlar böyle. Bir de, şere kadar bakalım muhteremler. Adı şerif, Ramuz şerif, adı şerif okuyor muhteremler. Hüseyin Peygamberimiz, yine Nihaz'a, yani Hüseyin'e. Benim Peygamberimiz, ne böyle de, buyurdu, in de şu benim yavrum var dedi. Ya, Hüseyin'e şuluk mı terledi? Yani Mesle bile estağfurullah. İn de bir haza şu, şu yavrum var ya. Yüktülü bir erdil, bir erdi Irak. Bu Irak yerli arazisinden diğer orada öldürülecek. Yukarıya Kerbela. oraya kerba denir. Bak mı terledi? Böyle. Kerba denilecek. Demek ki tavdi olmuş olacak mıdır mı terledi? Aziz senin. Yani bedeni Kerbera'da başlı Şam'a götürüldü. Oraya götürüldü. Şimdi Hazretli'nin şehit olması muhteremden, yani kader yönünden bakma gerekiyor. Üç tane harici. O dönemde üç ayrılı Müslümanlar, Hazretli taraftarları, Hazretli Muhammed taraftarları, bir de hariciler. Bunu kimse düşman bunlar böyle. İki tane düşman bunlar. Hayırlı bunlar. Verecek. Üç tane harici Vekya Mükerreme'de göre geliyorlar. Üç tane harici. Bunlar üçü adına konuşuyorlar. Yolak işine bunlar. Dünyada üç kişi var. dünya üç kişi var. Bunlar ölürse diğer rahatlar. Kim bunlar? Biri Hz Ali. İki muaviye Üç tanesi alıp bir asr Mısır valisi o zaman. Bu işi ölürse niye rahatlar Müslümanlar? Ne yapalım? Bunda üç yirmi yıllar bu sefer. Yedekli İbn-i denen harici ben diyor Ali öldü ben ölürümleri diyor. O bana ait. Yerin muhabide bana ait öbürü Mısır'ı çık ama bir asrı öldürecek bu şekilde. Gün veriyorlar Ramazan'ın şu gününde 17 veya 20. gününde 2 civarında Cuma sabahı Sabah namazında öyle bunlar. bunlara üçüncü bunlar. Biri Şam'a gidiyor, Muavideyama göz altına takip ediyor geri gidişini. İkinci Mısır'a gidiyor. Bu da Küfeye gelen muterimler. İşte Küfeye gelen de hastalıdıran tefterde muterimler şey biliyor. Benim müjdeyi almıştı. Çiğ biliyor. Çok az yemeye başladı. Birkaç lokma, hem Ramazan da böyle, çok az yemeye başladı. De dedi ki, çoğu çoluk, eşi, yakınları, ya Ali, ne yemiyorsun? Dedi, Rabbime yedi, içim boş yedin dedi böyle. böyle. İlk taşı böyle, mezar taşı böyle böyle. Her an öleceğini biliyor, ama nasıl ölecek onu bildirmedim evlenme kendisine hatta. İşte cuma sabahı, mevzin gelip onu evden alıp gider, abi gider böyle. Birazcık geldi ya Emirer mümin estala estala kapıda vardı. Emir Emiri namaz dedi. Da hazırda demle kalktı. O da hazırda arkasında bahçesi vardı, bahçede ördekleri vardı. Ördekler birden ben önüne geçti ördekler, başlarına bağırıyor ördekler, ördekler. Burak burak bak bak bak, bak ördekler demle. Dilleri Allah bunları yapmasın bu şekilde, ne olur? bunlar ya bu şekilde. Aziz bileyim bırak onların bildiği bir şey vardı demle. Hastaylarını aldırmadım. Tam kapıdan çıkacak. O melun gideceğimden kafiyor muhtemelen. Başına kılıcı vurdu, ayıyla başını ölmedi. Yani Ama ayıyla başından böylece. Ve şimdi hastaylardan bir şeyi iki gün sonra muhtemelen oradan. Ve şama giden şama giden o dehanda azma bir gözlüyor böyle. Aynı günü Cuma gününe sabah namazında bu camiye gitti. Bu evine gidemedi. Onu Onun eti, muhafızları vardı. Onu öldüremem diye bunu cihazı ölmeye karar verdim camide. Şimdi bu erken camiye girdi. Hazrı Muaviye ekibiyle beraber camiye girince hemen ayağa kalktı. Onu, onu saygı yapara girdim. Hazım arkasına daldı. Ön sana geçti. Hazrı Muaviye tabi gelince mihraba Müezzin kavme getirdi. Namazda duruldu. Namazda duruldu. Cübelçlerin kılıcını atlamış. Kılıcı da zehirli kılıcı var. Yani. Zehirli. Aşırı zehirli kılıcı. Şimdi Muaviye Fatiha'yı bitirdi. Zanlı süreye başladı. Yavaşça bir kılıç yavaşça çekiyor. Yanındaki fark etmesin diye. Yavaşça çekti bir kılıcını. O kaldırı tam vuracak, Baştan tam alıp tam indirecek. Bakın kader bitiriyor. On da Hazreti Muaviye okudu. Seyri Ayet okuyor. Seyri okumuş. hemen onu seyirciye vardı. Seyirciye okumuş. Hemen onun seyirciye varınca bir defa kılıç Hazreti Muaviye'nin sağına geldi. Kapasına geldi. Adana geldi böyle. Başına gelmedi böyle. Ağır tabii yaralandı ama geldi. Oturttular kendisine bunu. Hazreti Muaviye'yi eve götürürler. O günün hekimlere geldiler. Bugün gün tıbbı daha, fatı tıbbı bugün müze muhterem daha bilgili ama. İleri yaptı. Çok ileri bugündür bizler En meşhur tabi kimse, hekim tabi o geldi. Muayene etti. Yağ muaviye. Kılıç, zehirli kılıç. Eğer zehirli olmasaydı tedavim kolaydı. Bunun veremi çok kolay çabuk geçerdi. Ama bu zehirli kılıç. Şimdi bu kandaki zehirine gidermemişim için iki alternatif var. Biri dağlamak. Yani demiri atacak, kısıracak. Demiri kıpkırı kısıracak, ona basacak böyle başbale. Bu dedi, zehirin öldürür. Öldürür bu şekilde. Ama bunu, yapar, bunu yaparsan öyle çabuk iyileşirsen öyle Bir şey kalmaz. Yok ben buna dayanamam dersen, demiri dağılacak, kıpkırı demiri, yarasına basacak, tabii çok yanacak. Dayanamam dersen de, bir şerbet yaparım, bir şerbet yaparım dedi böyle. Bunu işledim sana, bu nedir kanı zehri alır ya yani iyi olur. Ama hele de tehlikenin kalmadığı halde. Azıcık hoş olmazdı bu şekilde. Dikazı Muaviye ben yani yeter bana dedi. Olmazsa başeveti ver dedi. O kurtulmadı Şimdi üçüncüye gelelim. Yani Karadeniz'den Mısır'a gitti. Ama bir as anlatır. O da halim, o da sahabeden tabi o da Mısır valisiydi. O da Muaviye taraftarı ama yine de ama suhabet şeyler Hepsi şey de veriyorlar. Onda bunu takip ediyor. Her sabah mutlaka sabahımızdan gelip okulduğu namazını verir. Her sabah hiç akşamdan geliyor. Yine o cuma sabahı Bu erken meşke giriyor gene. Onu bekliyor. Bir dakika ama bir as, o gün hastalanmış. Bir haber gönderiyor. O da buna benzermiş ama. Benzermiş. Ama okulursun bugün diye böyle. O namaza geliyor şimdi. Tabi onun adamları var. O geliyor. Bu da bunu hamur günü as diye gidiyor. Ön salağa geçiyor, arkasına geçiyor. Hamur Kurem Kıraat'ta kılgı vuruyor. öldürdü muhteremden. Hamur Kıraat'ta kurtuldum var. Ece'ye gelmiyor muhterem Demek ki kader yönden bakınca ölüm kaderle ilgili Ece'ye bağlanır. Rabbim inşallah muhteremler Ümmet-i e birlik ve haberlik versin muhteremler. Rabbim Müslümanları düşmançıdan korusun. Şimdi inşallah Allah'a da erişsin, Kermiş'e El-Fatiha.